Selamünaleyküm, aleykümselam. Dünya işlerinde sıkıştığınız zaman ölülerden yardım isteyin hadisi sahih midir? Eğer sahihse İyyake na'budu ve Bu bu rivayet nakledilir. İde tahayyertun fil umur festa'in min ehli'l kubur. İbn Kemal Paşa'nın risalelerinde var. Ee, ama senedi yok. Dolayısıyla buna hadis diye itibar etmek doğru değil. Ee, Hadis olmadığı için de bunu bir ayetle, tevhidle vesaireyle ile nasıl bağdaştırırız bahsine girmek de anlamsız.